اعوذ بالله السميع الاليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب النسي ملك النسي اله النسي Min şerril vesvesil hannâs Ellezî yuvesvesü fî sudûrinnâsî minel cinneti vennâs Bismillahirrahmanirrahîm İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alen nebî Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ Sadakallâhü lâzım Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Şefii zunubina Muhammed Sallu ala tabibi Gülubina Muhammed Ol menba'i baqi belagat Ol mahzeni fazl saadet Kul andelibi bi gül Muhammed Mustafa ra salavat Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ale seyidina Muhammed Bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahim maliki yevmiddin إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينْ يَا مُعِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ Fa usilû vucûhekum ve eydiyekum ilel-merâfik. Fa usilû vucûhekum ve eydiyekum ilel-merâfik ve meshû bi ru'ûsikum ve ercûlekum ilel-kâbeîn. Ve in kuntum cünûben fettaherû ve in kuntum ev ala seferin evja ehadun minkum minel gaa'iti evla mastumun nisae felem tecidu maen feteyemmu saiden tayyiben femsuhu bi vujuhi ve eydikum ilmin ma yuridullah li yecale aleykum min haracin ve lakin yuridu li yutahhirakum Vel ilayhi tumme ni'metuhu aleykum laallekum teşkurun sedakallah lazim ve bellaga anna rasuluna <gülüyor> ve rasuluhu'l kerim ve nahnu aleme galihalikuna <gülüyor> ve razikuna <gülüyor> ve mevlana mine şakirine şahidine kalbin Cenab-ı Hak Cibril'e Emin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 ya eyellezina amenu de tüm ile Salati falu vücu heküm ve Eeydiküm ilelmerafik ile ahiril A Sadak Allahül çok aziz ve muhterem miler bugünkü konuşmama mevzu olarak seçtiğim ayet iceliyle bize her gün muntazaman kılmaya gayret ettiğimiz namazın hazırlığı mesabesinde olan abdestten bahsetmektedir. Su ile abdest almayı, su bulamadığımız zaman ne yapacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi bu ayet-i celil'e aşağı yukarı yarım sahifeye yaklaşan uzunca bir ayet-i celiledir ve Maide suresinde ee, burada anlatılmaktadır. <gülüyor> Onun için ben de bugün belki daha önce de bu mevzuda konuşmalarımız olmuştur. Ama cemaatimize baktığımız zaman ne kadar bu mevzularda çok konuşursak konuşalım yine de eksikten kendimizi kurtaramıyoruz. Yani mükemmel olamıyoruz. Noksanlığı noksanlarımız daima mevcut oluyor. Halbuki bir insan devamlı yapmış olduğu bir hareketi mümkün mertebe en eksiksiz şekilde yapabilmeli. Bunun sebebi de şudur. Bir hususta arzu edilen neticeyi alabilmek için öğretim ve eğitim lazımdır. Buna şimdi de şu tabiri kullanmak lazımdır. Talim terbiye. Eski yaşlıların kullandığı tabir budur ve en güzel ifade manayı ifade eden de budur. Talim öğretmektir. Talim öğretmek. Terbiye de öğrettiklerinizi fiilen yaşatarak alıştırmaktır. Terbiye odur. Talim terbiye. Şimdi Bizim eskiden marifin adı da böyleydi. Hatta talim terbiye dairesi vardı. Çocukları yetiştirmek için önce öğretirler, alıştırırlar ve onun içinde o bu çocuklar hem öğrenir hem de öğrendiklerine alışırlar idi. Şimdi bu pek yoktur. Şimdi öğretim eğitim diyorlar. Fakat bu tabire de uygun da arzu edilen şekilde yetiştirme yok. Müslümanlık da böyledir. Müslümanlık da böyledir. Mesela bir insan dini evvela öğrenir, disiplinli bir şekilde, bir plan, bir program dahilinde öğrenir. Ondan sonra da onu öğreten muallimin, muallim öğretici demektir. Onu öğreten muallimin nezaretinde bir de öğrendiklerinin tatbikatı yapılır. Tatbikattaki eksiklikler vesaireler bu şekilde düzeltilir. Ama şimdi böyle bir şey yok. Yoksa var da ben mi bilmiyorum. Yani mekteplerde hani din kültürü diye bir ders var ya. Din kültüründe acaba muallimler çocuklara namazı abdesti, guslü vesaireyi öğretiyor. Ondan sonra da hadi bakalım beraber bir abdest alalım. Noksanlarımızı telafi edip düzeltelim diye böyle bir tatbikat falan var mı? E yoksa işte demek eğitim yok. Öğretimde nasıl var bilmiyoruz. Onun için, onun için camilerde bu hususları öğrenmeye gayret edeceğiz. Bir de okullarımız bu hususu eksik bırakıyor ise biz elimizden geldiği kadar şimdi bu ayın içerisinde çocuklar tatil olacak. Çocuklarımızı mahallemizde vesaire nerede bulabilirsek biz arayacağız. Çocuklara ilmihal bilgilerini, namaz, niyaz vesaireyi öğrenip ve onu da hem de çocukların beraberce abdest alıp namaz kılabilecekleri bir şekilde, bir vasatta, bir ortamda bunu temin etmeye gayret edeceğiz. Eğer etmez isek, eğer etmez isek Hani geçen cuma okudum, Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır, tahrim suresi diye. Orada ayet-i celil'e Cenab-ı Hak ne buyurur? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, gu enfüseküm ve ehliküm nara buyurur. Ey iman edenler, kendinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyun. Ondan sonraki ayet-i cellede e mazeret beyan ederseniz ne yapar? Yapamadık, bulamadık, imkan yoktu, öğredemedik filan diye mazerete kalkışır da hele hele Allah korusun. imanınızı kaybedecek olursanız bu ayet-i celilenin devamında şöyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine keferu. Ey küfredenler Ey Efendim bu hususu ciddiye almayıp iman edememiş olanlar la taateziru'l yevm. Bugün mazeret dileme günü değildir buyuracak Cenab-ı Hak. Şartlar şu idi vesaireydi diyecek gün değildir buyuruyor. Onun için ben de bugün yine bu mevzuyu ele alıp size e, abdestle, namazla ve bunlarla alakalı hususlarda malumat vermeye çalışacağım. Aslında bizimki de nedir? Talimdir. Cami talimi, öğretmedir. Terbiye ancak beraberce yapmış olduğumuz tatbikattır. Ama burada eksiğimiz şudur. Birimiz diğerinin gördüğü noksanına müdahale edip de şu eksiğin var bunu düzelt deme cesaretini bulamıyor. Neden? Nefsi emmare öyle kendini kavuşa yapmış ki... Böyle bir şeyi söylediğin zaman birden gurura kapılıyor. Gurura kapılıyor. Ne diyor? Benim diyor eksiğimi mi takip ediyorsun? Bana bir şey mi diye? Efendim... Hatta daha da ileri gidip... Söyleyeni azarlıyor. Öyle değil mi? Bakın söyleyeni azarlıyor. Beni mi takip ediyorsun diyor. Efendim... Be, senden başka gö, bilen gören yok mu diyor. Yani, yani şeyine seviyesine terbiyesine göre bir cevap veriyor mutlaka. Ha, halbuki Halbuki. Bazıları da şöyle diyor. E, yine Halbuki'ye geçmeden eve. Canım o da söylemeseydi. Bir kenara çekseydi. Müsait bir yerde onu mahcup etmeden söyleseydi vesaire gibi mazeretler uyduruyor. O şartlar Hiçbir zaman ele geçmeyebilir. Yanlış nerede görüldü, münasip şekilde hemen ihtilal edilerek düzeltilmeye çalışılmalı. Düzeltilmeye çalışımı. Çünkü devrse adette de bunun benzerleri olmuştur. Bir gün Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in meclisine gelen sahabelerden birisi parmağına parmağına bir yüzük takmıştır yüzük takmıştır. Hem de altın bir yüzük. Altın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde ipek ile altın benim ümmetimin erkeklerine haramdır buyurmuş. Hadis-i şerif. İpek ile altın mübarek göstermiş. Bir elinde altın, bir elinde ipek. Bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haramdır buyurmuş. Abi Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ha, bugün onun ümmetiyim diyen bir insana yakışan ve yaraşan nedir? Nedir? Acaba bu neden haramdır? Canım bu altında işte bir nişan yüzüğü olacak nihayet hanım da böyle istiyor veya kız tarafı böyle istiyor diye mazeret uydurmak değildir. Yapılacak olan iş nedir? Ben o peygamberin ümmetiyim. Peygamberimiz böyle söylediyse yaparım. Öyle mi? Yapılacak olan budur. Ha, Öbürü de buna mazeret uyduracaktır. Diyecektir ki işte zaman şöyle, zamanın icabı böyle. Altın bir yüzüğü parmağa takmanın faydası nedir? Hiç hiçbir faydası yoktur. E şöyle oluyor. Öbürü belki de diyecektir ki zararı nedir? Peygamberimizin sözüne muhalefettir. İşte zararı budur. Hem ümmeti Muhammediz diyeceğiz hem peygamberin söylediklerini yapmayarak yapmayarak benim aklıma mantığıma yatmıyor diyerek bırakacağız. Ondan sonra da öbür aleme gidince şefaat ya Resulallah diyeceğiz. Öyle mi? şefaat ya Resulullah. Ya Resulullah bize şefaat et diyeceğiz. Bu olmaz. Onun için neden takmıyorum? Peygamberim istemediği için takmıyorum. Ha, bunun yerine gümüş var, bunun yerine pırlanta var vesaire var, vesaire var. Ya bir şey, pırlanta diyorum, platin var. Bunlar yasaklanmamış. Peygamberimiz bu ikisini yasaklamıştır. Buradan şu noktaya geleceğim. Sahabi-i kiramdan birisi Peygamberimizin bu yasaklamasını duydu veya duymadı. O mevzuda bir sarahat yoktur. Parmağına böyle bir yüzük takar peygamberimizin meclisine gelir. Resulullah bunu görünce bana ne oluyor da sizi elinizde cehennem ateşinden bir ateş tutar görüyorum der ve hemen uzanıp parmağındaki yüzüğü çıkarıp fırlatıp atar. Atar. Anında müdahale ediyor. Bakınız Fahri Kainat Efendimiz anında durumu düzeltme için sonra şöyle yaparım veya böyle yaparım değil. Anında müdahale ediyor. Hem de çekip alıyor ve atıyor kenara. Resulullah Efendimiz bu gayreti gösterince tamam ya Resulullah bundan sonra biz de daha iyi daha şey öğrendik ki işin ehemmiyetini böyle altın yüzük takmayacağız diyor. Yapılan orada sohbet mi yapılıyordu, ibadet mi yapılacaktı? O andaki mecliste yapılacak hizmet biter. Sahabeler dağılır, fahri kainat da kalkar. Geride kalan, geride kalan birileri diğer sahabelerden o parmağı yüzüklü olan ve mahcubiyet içerisinde bulunan sahabeye derler ki Bak Resulullah parmağından çıkarıp attı ya evet işte şurada biz görüyoruz al oradan başka bir işte kullanırsın. Parmağına takma dedikleri zaman şöyle diyor. Ben peygamberimi üzen, Resulullah'ı kızdıran bir şeyi tekrar alır mıyım diyor. Yani bakın nasıl peygamberimiz bunu yapar vesaire demiyor. Ben diyor peygamberimizi üzen bir şeyi tekrar geri alır mıyım diyor. Esabı ı kiramın dine bağlılığı budur ve böyle olmalıdır. Bugünkü Müslümanlar da Müslümanlar da bir hatası söylenildiği zaman o karşısındaki insana nefsimi nefsimi tahrik ettin diyeceği yerde Allah senden razı olsun. Hatamı bana söyleyerek düzeltmeme sebep oldun, yardımcı oldun demesi lazımdır. Gerçi söyleyenin de bir nezaketi onun da efendim tatlı bir uslub içerisinde o hatayı düzeltmeye gayret göstermesi ayrı bir hususiyettir. Ama ne olursa olsun yanlışlar anında düzeltilirse biz bu cemiyet içerisinde dini bakımdan hatalarımızı peyder pey düzeltmiş oluruz. Aynı zamanda i̇mam Gazali Hazretleri de bunun üzerinde durur ve ısrarla görülen hataların düzeltilmesi hususunda gayret gösterilmesi, vakit kaybedilmemesi hususunda ihya-yı ulumda ısrarla durup ve bu hususları kaydeder. Şimdi durum böyle olunca gelin evvela şu hususları bir daha gözden geçirelim abdest nedir, nasıl alınmalıdır, namaz nedir, nasıl kılınmalıdır. Bu husustaki noksanlarımızı da peyderpey birbirimizde göstererek, görerek, noksanlarımızı söyleyerek telafi edelim. Ve ondan sonra da Rabbimize diyelim ki, Ya Rabbi bize, razi olacağın ibadetleri yapmayı nasibi müyesser ile? Öyle mi muhteremler? Şimdi evvela namaz, bu dinin direği ve en mühim bir fariza dinin direği en mühim bir fariza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın ehemmiyetini şöyle bildirir namaz iman ile küfür arasındaki perdedir İ, namaz iman ile küfür arasındaki perdedir bir adamda namaz var mı imanının varlığına hükmedebilirsiniz. Namazı yok mu? Acaba demek endişesini hissedersiniz. Evet. Gerçi fukaha, gerekse akaid ilmi üzerinde çalışanlar, efendim namazı mücerret terk etmek, imanı gö alıp götürmez, namazın farziyetini kabul etmemesi lazımdır diye işin daha incelik ve hikmetini açıklamışlardır. Ama zahiri görünüşte biz inkar edip etmediğini bilmeyince namazı terk eden adamın en azından tehlike çizgisinde olduğunu zannederiz. Öyle muhteremimler, Tehlike çizgisinde olduğunu zanneder ve endişe ederiz. Allah muhafaza buyursun. Namaz içinde namazdan evvel abdest lazımdır. Abdest. O da Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Abdestten evvel bir şey daha lazımdır. O da taharettir. Bakın bunlar hep birbirine bağlı. Namaz dinin direği. Namazın olması için ne lazım? Abdest lazım. Abdestin sahih olması için ne lazım? Taharet lazım. Oradan başlıyor. Onun içinde İslam dininde taharet o kadar mühimdir ki fıkıh kitaplarına bakınız başında ilk mevzu olarak başlayan kitab-ı Yani temizlik bahseder. Oradan başlar. Taharette bugünkü insanların imkanları devri saadete nispetle çok daha geniştir. Devri saadette böyle bol su yoktu. Efendim, herkesin evinde böyle musluğunu açtığı zaman akabilecek su imkanı, soğuk, sıcak fırsatı yoktu. Bugün bu imkanlar var. Yalnız bugünkü insanların, Müslümanların taharette en büyük eksiklikleri istibra ve istinca'dadır. Evet. İstibra ve istinca. İstibra erkeklerin bevlettikleri zaman, yani küçük su dediğimiz Türkçede bu ihtiyaçlarını gördükleri zaman kurulanıp tamamen temizlenebilmeleridir. İstibra budur. İstinca büyük abdesti ihtiyacını gördüğü zaman temizlenmesidir. İstinca ve istibra dediğimiz bu ilmi tabirle ifade edilen hususu yerine getirmekte bugünkü Müslümanların Bilhassa gençlerin eksiği vardır. Eksiği vardır. Nedir o eksik? Bir defa bizim kılık ve kıyafetimizi tayin eden inançlarımız değildir. Yanlış mı söylüyorum muhderemimiler? Kılık kıyafetimizi teşkil edecek şey, tanzim eden nasıl olacağını tayin eden inancımız değildir. Ya nedir? Modadır. Modadır. Ne diyor? Pantolon giy diyor. Pantolonun şeklini de o tayin ediyor. O tayin ediyor. İşte pantolon giydiğimiz zaman onun bir basen kısmı var. Vücudu kavrayan, kalçalarımızı kavrayan kısmı var. Bir de paça kısmı var. Uzunluğu var, kısalığı var. Öyle mi? Ha. Bunları tayin eden inancımız değil, görgüdür, modadır modayı ortaya koyanların da dini kaygısı yoktur. Öyle mi? Var mı? Yani modayı ortaya çıkan konfeksiyonculara bakın bir. Modayı ortaya çıkarıp da takdim edenler yahu şu hanım kıyafetini tanzim edelim, bunu öyle bir düzene sokalım ki onun örtünmesini tahrik eden unsurlarını kapatıp Erkekleri gö, efendim gözünü gönlünü bozmasın diye düşünceyle kadına kıyafet tayin eden modacı var mı? Bu yok. Pantolon keza. Ya bir şöyle pantolon şey yapsak. Nasıl olsa basen kısmı geniş olsa. Öyle mi? Na, namaz kılarken rükûya secdeye gittiği zaman avret mahalleri pek belli olmasa dökülen kumaş genişliğiyle o görüntüyü görüntüyü çirkinlikten kurtarsa o paçası ise nasıl olsa olur ayakımız girdikten sonra içerisine tamamdır dese ve böylece dini bir kaygı ve mülahaza ile bu işe yaklaşsa o zaman mesele kalmaz. Ama şimdi böyle bir mülahaza var mı? Yok. Yok. Onun içindir ki basen kısmı dardır vücuda iyice oturur, paçosu da alabildiğine geniştir yerine göre. Yerine göre. Niçindir? Eh eh öyle, öyle tayin etmişler. Veyahut da öyle şey yapmışlar. Onun için bugün böyle dar pantolonlar ile yere oturma zor oluyor. Onun için erkeklerin çoğu ayakta bevletiyor. Ayakta. Ayakta bevlettiği zaman üzerine sıçrama da oluyor ayakta olduğu için idrar yollarına daki kaslar ve damarlar istenen şekilde açılmadığı için ne yapıyor? tamamen boşalıp istibra dediğimiz kurulanma ve temizleme kısa zamanda olmuyor olmuyor aynen şişeden su boşalttığınıza benziyor başı aşağı çeviriyorsunuz şişeyi Su boşaldı zannet, tamam bitti, da akmıyor artık diyorsunuz. Götürüp şu koyun bir yere, orada beklesin. Bir müddet sonra onun dibinde yarım damlacık da olsa bir sızıntı oluyor mu, olmuyor mu? İşte aynen erkeklerin durumu budur. Budur. Onun için Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi şerifte, onu temizleyebilmek için aynen aynen adım atarak, öksürerek, aksırarak hatta efendim ee, çekmek suretiyle diye tabir eden hadisi şerifte sızıntıyı kesin de orada aklınızı kullanın diyor. Aklınızı kullanın. Nasıl yapabilecekseniz sızıntıyı kesmeye gayret edin gayret edin. Hatta bazıları bu sızıntıyı önlemek için pamukla tampon yaptıkları vakidir. Eğer pamuğun bir kısmı dışarıda, diğer kısmı idrar yolunda ise o pamuğun ucuna bulaşan idrar dışarıda hükmündedir. C şey değil, caiz değildir. Dışarıda hükmündedir. Tamamen İdrar yolunda tamponun kaybolması lazımdır ki vücudun dahili, içi hükmünde olsun. Evet. Şimdi burada ben daha fazla teferruata girmeyeceğim. İşin ehemmiyetini ifade ediyorum. Herkes aklını kullanacak, istibrasını en iyi şekilde yapacak. Yapmadığı zaman ne olacak? Ha, yapmadığı zaman olacak olan şu. Bir, eğer idrarın üzerine, paçalarına sıçramasına ehemmiyet vermedi de sıçramaya aldırış etmediyse, kabir azabının bundan olduğunu Peygamberimiz haber veriyor. Ve bunu mucizesiyle de ifade ederek Medine-i Münevvere'de Kabristan'da gittiği zaman rengi değişiyor, üzüntüsü haline haline aksediyor. Yanındaki sahabeler ne oldu ya Resulullah deyince şuralara kimleri defnettiniz buyuruyor. Söylüyorlar, filanı diyorlar. Bunun üzerine mübarek öyle azap oluyorlar ki, öyle azap oluyorlar ki ve şöyle buyuruyor. Eğer benim gördüklerimi görseniz, benim bildiklerimi bilseniz Ayaklarınızı uzatıp yatamazsınız buyuruyor Fahri Kainat. Ayaklarınızı uzatıp yatamazsınız. Yani yaparsınız? Allah diye feryat eder sokaklara dökülürsünüz. O zaman hesap göremiyor ama diyor ki hiç olmazsa bize de ışık tutma bakımından Ya Resulallah kabir azabını görmelerinin sebebi nedir diyorlar. Mübarek gösteriyor. Şu idrar sıçrıntısından kaçınmamış, o yüzden azap görüyor, diyor. Şu öbürü de laf taşımış, birinden almış, diğerine götürmüş, o yüzden azap görüyor, buyuruyor. Ve oradan bir hurma dalı istiyor, yaş hurma dalı getiriyorlar, ikiye ayırıyor, birini kabrin birinin üzerine koyuyor, öbürünü diğerinin üzerine koyuyor ümit ederim ki bunlar soluncaya kadar Cenab-ı Hak azaplarını hafifletir buyuruyor onun için kabristanlıklar mümkün mertebe böyle ağaçlı yeşilliğin çok olduğu yer olmalıdır ama orası Medine-i Münevvere'de de gördük Mekke-i de gördük öyle mi? kara toprağın ve ağaç olmayan yerin kabristanlık olduğu belli o böyle bir yerde kabirlerin üzerine ağaç, yeşil dal konulmalı. Ümit ederim ki diyor Cenab-ı Hak'tan, bu ağaçlar burada oldukça Cenab-ı Hak onların azabını hafifletir buyuruyor. Şimdi bu ayrı bir husus. Ben Anadolu'da yine biliyorum bazı yerlerde arefe günleri arefe günleri giderler. Abi ve bir mersin dalı diye bir ağaç türü vardır. Ye şeyi Yeşilliği çok geç giden, çok geç kuruyan bir ağaç cinsi. Onlardan alıp demetler yapıp kabirlerin başlarına dikerler ve koyarlar. Bu peygamberimizin bu hareketinin bugünkü tatbik edilen şeklidir. Demek ki idrardan kaçınmadığımız zaman azap kabir azabı vardı böyledir bunun sebebi 2 2 idrarı sıçramasını önledik önledik biraz önceki söylediğim istibraya sızıntıya dikkat etmediğimiz tamamen kurulandığımıza kani olmadan abdest alacak olursak abdest esnasında farkına varılmadan yavaki olan sızıntı abdestimizin tam olmadığına delalet eder. Belki hangi zamanında gelecek belli değildir. Onun için abdestimiz olmayacaktır. Abdestsiz kılınan namaz biz abdestli zannedeceğiz. O zaman ne olacak? Abdest ne yapacaktır? İnsanın üzerinde namaz arzu edilen faydayı sağlamayacaktır. Nasıl? Ne faydası olacaktı ki namazın? Ha, namazın faydasını Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizü billah bismillahirrahmanirrahim. Ekmis sala namazı kıl. Öyle mi? İnnes salate tenhe anil fakhşae vel münker. Çünkü namaz insanı kötülükten alıkoyar buyurmuşlardır. Kötülükten alıkoyar. Namazı kıl, namaz insanı kötülükten alıkoyar. Ha. Eğer abdesti tam değilse adamın kıldığı namaz onu kötülükten alıkoymayacaktır. Ne yapacaktır? Hem adet yerini bulsun kabilinden namaz kılacaktır, hem yalan söyleyecektir. Hem namaz kılacaktır, hem insanları aldatacaktır. Hem namaz kılacaktır, hem her türlü rezaleti yapacaktır. Ondan sonra da diyecektir ki, o ibadetim bu da hayatım diyecektir. Var mı böyle yaşayanlar? Eğer varsa, işte bunun sebebi budur. Doğru dürüst namaz kılamıyor. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hani elem tera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil diye başlayıp sona kadar okuduğumuz çok kısa sureler var ya oradaki e, Ma'um suresinde Cenab-ı Hak Estaizübillah, Bismillahirrahmanirrahim erra eytellezi yukezzibu biddin fezalikel lezi yed'u el yetim ve la yahuddu ala taamil miskin feveilun lil musalleen orada bak ne buyuruyor cehennemde veil diye bir dereke vardır burası namaz kılanlaradır diyor işte nasıl namaz kılanlar namazdan eee bir şey yapmayan istifade etmeyen namazında sehiv yapan yani namaz mı kılıyor yoksa robot vari yatıp kalkıyor mu böyle bir adet yerini bulsun kabilinden namaz kılan adam kötülük yapmamalıdır yapamamalıdır ibadet bunu ondan men etmelidir buna bu da şuurla yapılacak bir ibadettir bunun için şimdi taharette en çok dikkat edeceğimiz husus Mevlimizi dikkatlice yapmak, ondan sonra istibra dediğimiz, iyice kurulanmayı temin edecek kadar taharet, istincar dediğimiz, efendim, büyük abdestten tam olarak temizlenip, kurulanıp ve abdestimizi almak. Nasıl alacağız abdestimizi? Ha, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen. Ey iman edenler. Evet. İzâ gumtum ile salati namaza kalktığınız, namaz kılmak istediğiniz zaman fâsilû vucûhekum yüzünüzü yıkayın. Bakın, yüzünüzü yıkayın. Yüzden başlıyor. Ondan sonra ve eydiyekum ilel merâfik dirseklerle beraber kolunuzu yıkayın. El tabiri de Eli de dirseklerle. E biz buna şimdi kol diyoruz. Dirseklerle beraber kolunuzu yıkayın. İki. Cenab-ı bahsettiği. İki. Vem bi vücu bi ruhu Başınızı meshedin Üç. Ve erculeküm il el Ayaklarınızı topuklarına kadar yıkayın. Dört. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği. abdest budur. Dört tane şey bahsediyor. Demek ki abdestin farzı da dörttür. Biz de zaten böyle öğrendik çocukken daha öyle değil mi? Abdestin farzı kaç deseler neydi? Dört. Yüzden başlıyor. Yüzden başlıyor. Ama biz abdeste şimdi yüzden başlamıyoruz. Evvela bir elimizi yıkıyoruz, parmak aralarımızı hilalliyoruz. Öyle değil mi? Ondan sonra ağzımıza su veriyoruz, burnumuza su veriyoruz üçer defa. Ondan sonra yüzümüze sıra geliyor. E, ayette bahsedilen farzları, bu söylediklerin Peygamberimizin sünnetinde anlatılandır. Hadis-i şeriflerde tarif edilendir. Abdestlik. Ha, demek o zaman şunu da anlıyoruz, ibadet yapmak için sadece ayet-i celilelere bakmakla biz ne yapamıyoruz? Yeteri kadar işin özünü, hakikatini anlayamıyoruz, öyle değil mi? Neye ihtiyaç var? Hadis-i şeriflere de ihtiyaç var. Şimdi bazılarının televizyona falan çıkıp da efendim hadis vesaire bırakın, Kur'an bize yeter dediklerinin yanlış olduğunu da anlıyoruz böylece. Kur'an-ı Kerim bakın abdesti tarif etmekte bile eğer bir adam hiç sünneti dikkate almasa peygamberimizin hadisi şeriflerini dikkate almasa da sadece ayetlerle yapacağım dese Cenab-ı Hak yüzünüzü yıkayın diyor. Nasıl yıkayacak acaba bir su akıtacak da altına yüzünü mü tutacak Yoksa bir kabın içerisine su koyup da yüzünü mü içine sokacak? Nasıl yapacak? Bilemiyor. İşte bunları tarif eden, nasıl olacağını öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa'dır. Peygamber'e ihtiyaç var. Onun hadisi şeriflerine. Hatta peygamberin hadisi şeriflerinden hüküm çıkarıp ortaya koyacak olan müştehittir. Biz müştehit olmadığımıza göre bizim bakacağımız müştehidin içtihadıdır. Onun izahlarıdır ve onlara bakacağız. Ha. E o zaman diye atıra şu geliyor. Acaba bu televizyona filan çıkıp da ayetler bize yeter filan diyenler peygamberimizin hadis-i şeriflerine ihtiyaç duymayanlar neden bunu yapıyor? Onların ibadete fazla arzusu yoktur. Onlar sadece sözde Elhamdülillah iman ettim, inandım demek yeterdir diyor. İbadete yüzü olmadığı içindir ki sadece insanlara da dindar olmayı böyle anlatıp rahatlamak istiyorlar. Yarın ahirete varınca her şeyi göreceğiz. Öyle mi? Yarın ahirete varınca her şeyi göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de öyle ayet-i celil'e var ki o yanıltanlar ile yanılanlar bir araya gelecek, yanıltılanlar öbürünün başına dikilecek diyor. Ya Rabbi, buna uydum ve böyle oldum. Şimdi ne yapacaksan buna yap. O da diyecek ki, Allah sana hidayet verdi de ben mi şaşırdım diyecektir diyor. Öyle mi? Yarın ahirette bunlar hep ortaya çıkacaktır. Ayet-i celilelerde bunlar hepsi var. Hadis-i ayet-i celilelerde. Ama o zaman anlamakta bir kıymet ifade etmeyecektir. Şimdi biz size işin doğrusunu söylemeye gayret ediyoruz. Siz bizim dediklerimiz, dediğimiz şekilde amel edin, hocamın dediği gibi söylüyorum, sevabı sizin olsun. Eğer bir hata varsa onun vebalini biz çekeceğiz zaten. Öyle mi? Siz bu söylediğimiz gibi amel edin, hocam da böyle söylerdi, hocam ve üstazım malum, Böyle söylerdi. Onun için siz bizim dediğimiz gibi amel etmeye gayret edin. Abdest alırken yüzü yıkamak, evvela elleri, eûzü besmele çekerek, abdeste niyet edip, efendim elleri yıkamak, burada pek çoklarımız elhamdülillah güzel, su da bol, yıkıyor, parmak aralarını hilallemek, üçer defa abdest nazalarını eli yıkayıp, ondan sonra üç defa ağzına, Burada mümkünse mutlaka misvak kullanabilmek Peygamberimizin tavsiyesidir. Misvak bulamadığı zaman parmağı ile sağ elinin baş parmağı ve şahadet parmağı şahadet parmağı şu da baş parmağıdır bununla misvak gibi dişlerinin üzerinde daha iyi bir temizleme yapmayı temine çalışmak üç defa ağzına üç defa burnuna su verip Onları temizledikten sonra yüzünü farz olarak yıkamak. Nereden nereye? Saçlarının bittiği yerden çenenin altına iki kulak yumuşaklarının arasında kalan yeri güzelce yıkamak. Güzelce yıkamak. Hatta göz pınarlarını parmak uçlarıyla ovuşturarak neden? Abdest fiili istifardır bakınız. Abdest fiili istiğfardır. Onunla işlenen günahlar tamamen yıkanmakta ve temizlenmektedir. Abdest ile bütün günahlar yıkanıp temizlenmektedir. Onun için gözleri, yüzü güzelce yıkamak lazımdır. Peygamberimiz sallallahu te aleyhi ve sellem meşhur şu hadisi şerifinde bunu böyle benzetmiştir. ''Evinizin önünden ırmak aksa, günde beş defa girip yıkansanız, üzerinizde kirden eser kalır mı?'' diyor. Eszap düşünüyor, ''Kalmaz ya Resulallah.'' diyor. ''İşte onun gibi abdestinizi alıp, <gülüyor> günde beş defa namaz kılan adamın da üzerinde günah kiri kalmaz.'' buyurmuşlardır. ''Günah kiri kalmaz.'' Ondan sonra yüzümüzü yıkayınca kollarımızı dirseklerimizle beraber üç defa <gülüyor> evvela sağ, sonra sol kolumuzu yıkamak. Bunlar farz. Üçüncü olarak başı mesh etmek. Başı mesh farz olan dörtte biridir. Herkesin elinin büyüklüğü başının dörtte biri mesabesindedir elini ıslatsın başının neresini meshederse farz yerine gelmiş olur. Ama burada da tavsiyem kaplayı mes'tir. Kaplayı mes. Onun da usulü elleri ıslatmak. Önce yani tam yapamıyorsanız başınızı boydan boya avucunuzun içiyle içiyle mesh etmektir. Ama onu da ben bir adabına uygun yapmak istiyorum dediğiniz zaman yapılacak iş elleri ıslatmak evvela baş ve şehadet parmağı diğer parmaklardan ayırıp ayırıp diğer eldeki üç parmağı uç uca getirmek uç uca getirmek başımızın önünden başlayıp avucumuzun içi değil parmaklarımızın iç kısmı başımıza önden itibaren saçımıza temas ederek arkaya kadar gitmek. Bakınız, başı önden arkaya kadar orta kısmını mesh ettik. Nereyle? İki elimizin, elimizin üçer parmağının iç kısmıyla. Orada bunları kullandık. Ondan sonra arkada, arkada kullandığımız parmakları kaldırıp avuç içlerimizi arkadan başa temas ettirmek Yandan iki yandan öne doğru avuç içimizi çekmek. Böylece kaplayıves oldu. Avucumuzdan da nereleri elimizden nereleri kullandık? Önce parmak içlerini üç iç kısımlarını kullandık. Arkadan öne doğru da avuç içini kullandık. Kullanmadığımız şahadet parmağımızla baş parmağımız kaldı. Onlar ayrıydı zaten. Onları hiç temas ettirmedik. Böylece başımızın kaplayı mesi bittikten sonra şahadet parmaklarımızla kulaklarımızın içine küçük parmağımızı gösteriyor cemaatimizden bazıları tamam. Kaplayı mes yapmadığımız zaman kulaklarımızın delik içerisine fazla girmesi bakımından en küçük parmağımızı kullanmak sünnete uygundur. Ama kaplayı mesle adat böyle kullanıp şahadet parmağı ile... Kulak içini baş parmağımızla da kulak arkasından alttan yukarıya doğru mes etmektir. Kaplayı mes budur. Ve bütün vücudu cehennemden azat etmeye yarayan bir sünnettir bu. Kaplayı mes. Bunlara riayet etmek lazım. Evet. Devr-i Saadet'te böyle inceliklere neler çok riayet edilmiş. Onun için hesap bazılarından çok hoşlanmıştır. Bir gün bir köylü, bakınız Medine-i Münevvere'de bir köylü, Peygamberimizin mübarek kabrine gelmiş, ziyarette bulunmuş. Ziyaret esnasında coşmuş, ellerini kaldırmış ve demiş ki, Rabbim, Rabbim, biz Arapların diyor, biz Arapların bir adeti vardır. Bir büyük vefat ettiği zaman onun defnedince kabrinin başında köle azat ederiz Allah'ın diyor. Demek Araplarda böyle bir adet var. Bir büyük vefat ediyor hatırlı bir kimse o defnediliyor. Defnedildiği zaman kabrinin başında köle azat ediliyor. Onun büyüklüğünün hürmetine. Köylü de böyle diyor. Medine'de geliyor kabri şerifin başını Hazreti Resulullah'a ziyaretten sonra Rabbim diyor. Biz Araplarda öyle bir adet vardır ki bunu bilirsin. Bir büyük vefat ettiği zaman onun kabrinin başında köle azat ederiz diyor. Evet herkes bunu dinliyor. Ondan sonra dönüyor ve diyor ki Rabbım, ben şu anda öyle bir büyüğün kabrinin başındayım ki Öyle bir büyüğün kabrinin başındayım ki beni de kölen olarak azat ediver Allah'ım diyor. <gülüyor> yani köylünün bu ince düşüncesi o kadar hoşa gitmiştir ki ve birçok alim eserlerine köylünün söylediği bu sözleri almış ve kaydetmiştir. Allah'ım diyor. Bak ben diyor şu anda öyle büyük bir zatın kabrinin başındayım ki Beni o zatın hürmetine köle olarak azat ediver Allah'ım diyor. Benden günahlarımdan vazgeçiver diyor. Çok hoş bir anlayış öyle değil mi? Ha Demek ki bakın hesap ve o devrin Müslümanları neler düşünüyor nelerin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Cenab-ı Hak da onların safvetine ihlasına göre onları konuşturuyor. Onlara söyletiyor. Şimdi biz de kaplayimesi bu şekilde yapıp bütün vücudumuzun azat edilmesi için buna gayret gösteririz. Ne olacak? Her zaman kaplayimesi yaparız. Öyle değil mi muhterem ümler? Ondan sonra Rabbimiz devam ediyor. Sıra geliyor. Ayet-i celil'e de bakın. Maide suresinin altıncı ayetidir bu ayet-i celle. Maide suresinin altıncı ayetidir. <gülüyor> Ve ercüleküm ilel Kabein. Dördüncü olarak da abdestte ayaklarınızı topuklarına kadar yıkayın diyor. Ayaklarınızı topuklarına kadar yıkayın. Muhterem müminler. Kıraat alimleri ve üstadları denen zatlar vardır. Kıraat, okunma. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu o zatlar dünyaya dağılmış ve insanlığa öğretmişlerdir. Bunlara kıraat imamları denir. denir. Bu zatların okuyuşunun pek çoğunda bu ayeti celilede de ve ercüleküm diye feta okunmuştur. Feta okunduğu içindir ki yukarıdaki fa'sulu vucûheküm ve eydiyeküme atıf yapılmıştır. Onun için yüzünüzü yıkayın Kollarınızı yıkayın. Onun üzerine fetayla atıf yapılınca ve er eküm, ayaklarınızı yıkayın manası anlaşılmıştır. Ayak yıkama buradan gelir. Bir kıraatte, bir kıraatte de esire okunmuştur, okumuşlardır. Şaz diye bir kıraat kabul ederiz bunu. Onun içinde o zaman vemsahu bi ru'sukum üzerine atıf yapılmıştır. Başınızı meshedin edin ve erculikum ilel Kabe'in ayağınızı da topuklarına kadar meshedin. Ha, bazıları burayı şöyle almıştır ve bugün bizim memleketimizin dışında dışında çoraplara meshetme usulü var ya buradan kaynaklanmaktadır. Ercül kim oku diye esire okunmadandır. Ha ama bu bu her ne kadar vemsahu'nun üzerine atıp yapılıyor ise de çıplak ayağa meshetmek, çoraba meshetmek manası değildir. Hazreti Rasulullah'ın bu noktada tatbikatı vardır. Nedir tatbikatı? Ayağına mes giymiştir, mesi üzerine mes etmiştir. Mes giymediği zaman çıplak ayağı mes etmemiştir Fatih Evet, Burada ayet-i celileyi zorlayıp kendi arzumuza göre, kendi isteğimize göre tefsire kalkışmamak lazımdır. O kapıyı kapatmak için peygamberimiz Kur'an'ı kim arzusuna göre tefsire kalkışırsa o insan inancını kaybeder buyurmuşlardır. Peygamberimizin tatbikatı budur. Ayağına mes giymiş, mesh etmiş üzerine süresi var. Ayrıca fukaha kalkmış mesin nasıl olacağına dair onu araştırmış. Demiş ki mes dediğiniz zaman bir şeyin mes olması için koyacaksın demiş kendi ayağı üzerinde dik durabilecek demiş ayağını giyeceksin şu kadar yürüyeceksin delinmeyecek demiş bunları aramayacağız çıplak ayağı mes edeceğiz veya çorap olmaz böyle şeyler bunlar olmaz. Ama adamın birisine demişler ki abdestsiz namaz olmaz. Adam düşünmüş kalkmış ben kıldım oldu demiş. Bu işin mizahi tarafı. Ha, a Ne diyoruz? Çoraba ve çıplak mes olmaz. Adamın birisi kalkar de, ben yaptım oldu derse eh sen yaptığınıza oldu. Öyle mi? Ha, ama sen yaptığın için olur. Şer'i hükümlere göre ayet-i göre olmaz. Şimdi böyle nam abdestimizi tamamlayıp tamamlayıp seccadenin üzerine geldiğimiz zaman namaz kılmak için aranan ilk şey nedir? Vakittir. Vakit. Vakit olmadan namaz olur mu muhterem müminler? Olmaz. Şimdi haydin kalkın öyle namazını kılalım. Yok kılamayız. Neden? Çeyrek geçecek. Vakit vakit girmiş olacak. Esasında saat çeyrek geçtiği için değil vakti tayin eden vakit semada beliren fiziki hadiselerin neticesidir vakti tayin eden o. ne olacak güneş doğu ufkundan doğacak yükselecek yükselecek en yüksek noktaya zirveye gelmiş olacak tam ortada olmadı daha olmadı batı tarafına meyledecek Tamam. Sema'da meydana gelen güneşteki bu fiziki hadise, öyle namazının vaktinin girdiği andır. O da ne zaman rastlar? Şimdi saatte çeyrek geçe veya 14 geçe rastlıyor. Öyle mi? Biz ne yapıyoruz? 14 geçe namazı başlıyoruz. Saat 14 geçtiği için namaza başlamıyoruz. 14 geçtiğinde vakit giriyor da onun için. Öyle mi? Demek ki namazda aranan nedir? vakittir. Gelin ezan başlamışken size vakit hakkında da kısaca bilgi vereyim. Muhterem müminler vakit namazın neyidir? Şartıdır. Olmadığı zaman vakit olmadığı zaman meşrut dediğimiz namaz da olmaz. olmaz. Şimdi kalkın öğlenin vakti girdi ikindiyi kılın olmaz akşamı kılın olmaz yatsıyı kılın olmaz sabaha kılın olmaz neye vakti yok vakti yok onun için o zaman İslam'da vakti bilmek lazım İslam'da 5 vakit vardır 5 vakit vardır bu 5 vaktin yanında 5 de kerahat vakti vardır bunu iyi öğrenelim Namazın kılınması için 5 vakit var. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bütün bunlar bütün bunlar saatle değil, semada meydana gelen güneşin hareketlerindeki fiziki değişiklikler ile tayin edilen vakitlerdir. Biz onu bilemediğimiz için tayin edilmiş, saatlendirilmiş ona göre kılıyoruz. Doğrudur. Böyle kılalım. Biraz ihtiyatlı olsun o kadar o kadar 2 bu beş vaktin yanında namazı kılmak için beş vakit var namaz kılamayacağımız da beş vakit var ona ne diyoruz biz kerahet vakti diyoruz kerahet vaktinin üçünde üçünde hiçbir namaz caiz değildir hiçbir namaz cenaze namazı dahil sehiv secdesi dahil üçünde hiçbir caiz değil ikisinde ikisinde nafileler caiz değil evet nafileler caiz değil kaşlarınızı çatar gibi görüyorum yeni bir şey duymuyorsunuz bunlar hep fıkıh kaidelerdir fıkıh esaslardır üçünde hiçbir namaz caiz değil dedik bu üçü nedir sabahleyin Güneş doğduktan doğduktan aşağı yukarı 45 dakika sonraya kadar saat söylüyorum onun ölçüsü şudur güneşe doğru dönün güneş doğduğu zaman çemenizi göğsünüze dayayın güneşi görmeye çalışın göremediğiniz zaman vakti kerahat geçmiştir daha yukarıya çıkmıştır o da fiziki hadise nedir güneş bir açı çizecek fakat bunun ölçüsü herkesin yapabileceği nedir? Kenesini gözüne dayasın, güneşi doğu ufkunda görmeye çalışsın. Göremediği zaman vakti kerahat bitmiştir. O vakti kerahatte ne olmaz? Bakınız, hiçbir farz namaz kılınamaz. Nafile kılınamaz. Sehim secdesi yapılamaz, cenaze namazı kılınamaz. Kılınırsa tekrar edilmesi icap eder. Öğlen... Güneşin tam tepeye, zevale geldiği zaman, ondan oradaki zaman kaydı biraz farklıdır. Bazı 20 dakika, bazı 15 dakika, bazı 30-35 dakika kadar, zeval vaktinde de kerahat vaktidir. Ne olmaz? Farz namaz kılınamaz, cenaze namazı kılınamaz, sehir secdesi yapılamaz. Yapıldığı takdirde iadesi lazım gelir. Nafile de kılınamaz tabii. Bir de ikindiden sonra Güneş'in grup dediğimiz batma zamanı yaklaştı. Bunu nasıl anlarız? Güneş'e doğru çıplak gözle bakın. Eğer Güneş'in ışıkları gözünüzü almayacak kadar za zaafa uğramazsa kerahat vakti girmiştir. O zaman da ne yapılmaz? Farz namaz kılınamaz, nafile namaz kılınamaz... Cenaze namazı kılınamaz Sehim secdesi yapılamaz Yapılırsa iadesi lazım İkindinden sonraki o O kerahat vaktinde Tek bir istisna var Eğer o günün ikindi namazı Kılınamadı ise Kılınamadı ise Kerahat vaktinde kılmalı mı Kazaya mı bırakmalı Arada bir tercih yapmak Durumu olunca kerahat vakti Olmasına rağmen kılınmalı kılınmalı. Bunu da fukaha şöyle halletmiştir. İzeşte mâ az bu yurtekebu Namazı kazaya bırakma bir zarar, kerahat vaktinde kılmak ikinci bir zarar. Mukayese yapalım. Hangisi ehven? Kazaya bırakmak daha ağır, kerahat vaktinde o günün ikindini kılmak daha ehven bir zarardır. O zaman o ehven zararı tercih edip kılınabilir. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem dinler Şimdi vaktimiz epeyce geldi. Daha gerçi ezan okunuyor bazı camilerde ama inşallah o diğer nafilelerin kılınamayacağı zaman da ikindi namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılınamaz. Sabah namazının vakti girince sabah namazının sabah namazının vaktinde fecr sadık doğduktan güneş doğuncaya kadar sabah namazının sünnetinden başka nafile kılınamaz. Onu daha geniş zamanla söyleyeceğim. Ya Rabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasibi müyesser eyle. Lillahil Fatiha.